Sahabilerden Ebu Cafer anlatıyor. Allah Resulü dünyaya gelmeden önce çok yaşlı bir insan olan Zeyd bin Amr beni yanına çağırıp ben Hz. İsmail'in neslinden bir peygamber bekliyorum. Ama onun zamanına kadar yaşayacağımı zannetmiyorum. Ben geleceğinden emin olduğum o peygambere inanıyor ve onun Resul olduğuna şahadet ediyorum. Eğer ona yetişecek olursan, ''Benden selam söyle'' dedi. Daha sonra da o peygamberin özelliklerini anlatmaya başlayıp, onun boyu ne uzun ne kısadır. Gözlerinden kırmızılık bulunur. İki kürek kemiği arasında peygamberlik mührü vardır. Adı Ahmet'tir. O Mekke'de doğacak ve o şehirde peygamber olacaktır. O bütün peygamberlerin sonuncusudur dedi. Ben Zeyd bin Amr'ın anlattıklarını yıllar sonra Allah Resulüne ilettim ve selamını söyledim. Allah Resulü tebessüm ederek, ben onu eteklerini sürüyerek cennette dolaşırken gördüm buyurdu. O daha gelmeden önce bilinen ve iman edilen bir peygamberdi.